geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani SÜT'te başkanı Profesör Doktor Filiz Kar Osmanoğlu enerji Verimliği haftası açıklamasında "Kirlilik, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği temel sorunlarımızı yaşarken Bugünün ve yarının enerjisi için kriz yönetirken en kuvvetli gücümüz, en yerli yenilenebilir enerjimiz, enerji verimliliği diyerek cebimiz ve dünyamız için enerjimizi iyi yönetelim, enerji diyeti yapalım çağrısı yaptı. Prof. Dr. Filiz Osmanoğlu, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevresinin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin Arttırılması amaçlı enerji verimliliği kanunu kapsamında her yıl Ocak ayının 2. haftasında kutlanan enerji verimliliği haftasında sürdürülebilir yaşam için enerji verimliliğinin mühim yeri etkinliklerle ortaya konuyor. Sivil toplum kuruluşlarının enerji verimli Türkiye için yaptıkları ve yapacakları önemli ve sütte enerji verimliği için çalışıyor diyerek açıklamada bulundu. Yaşamımız için vazgeçilmez enerji. Üretirken ve kullanırken gezegenimizde kirlilik, biyolojik çeşitlik kaybı ve iklim değişikliği gibi temel sorunlarımıza etki eder. Bu nedenle sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı şart. Enerji verimliliği enerji yönetiminin en kuvvetli gücüdür. Enerji verimliliği de enerji güvenliği, enerji adaleti, çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında Enerji üçlemi, diğer değişle enerji üçlü açmazı için insan ve doğa dostu çözümlerin mümkün olacağına dikkat çekiyor Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Evde, okulda, işte, tarlada, ormanda, yolda, her yerde enerji verimliliğini öncelikleme gerekli dedi. Kara Karaosmanoğlu, küresel ekonomik gelişmeler, savaş ve artan enerji fiyatlarının evler ve iş dünyasında yurttaşla sanayiciyi, Nasıl zorladığını hepimiz biliyoruz. Bu gidişat sürecek. Elektrik, ısı, soğuk, katı sıvı gaz yakıtları üretim ve kullanımında enerji verimliliği şart. Enerji verimliliği yaparak enerjinin cebimize ve dünyamıza maliyetini azaltalım dedi. Geçen yıl yaz aylarında meydana gelen sel felaketinde büyük kayba uğrayan Pakistan'a. Destek amacıyla Cenevre'de düzenlenen uluslararası iklime dirençli Pakistan konferansının eylem planı açıklandı. Birleşmiş Milletler Cenevra ofisinde Birleşmiş Milletler ve Pakistan hükümeti işbirliğiyle düzenlenen konferans sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı. Konferansta kabul edilen eylem planına göre afet sonrası ihtiyaçlar değerlendirmesi ve dayanıklı iyileşme, rehabilitasyon ve yeniden inşa çerçevesinde öncelikler ve uygulama düzenlemeleri kapsamında somut iyileşme adımlarının tanımlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda selden etkilenen insanların geçim kaynaklarını ve yaşamlarını iyileştirmesi için yönetimin ve devlet kurumlarının kapasitelerinin artırılacağına işaret edilen eylem planında ekonomik fırsatların yeniden canlandırılacağı, sosyal katılımın sağlanacağı, dirençli ve sürdürülebilir şekilde temel hizmetlerin ve fiziksel altyapının geliştirileceği belirtildi. Eylem planında iyileştirme sürecinin acilen uzun sürede ihtiyaçlara göre sıralanacağı belirtilerek bu kapsamda uzun sürede inşa direnci ve ülkenin gelecekteki afetlere karşı dayanma kapasitesine rehberlik edecek dayanıklılık çerçevesinin oluşturulmasının önemine işaret edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel liderlerin eylemsizliği ve Pakistan'ı vuran büyük seller gibi iklim acil durumlarına karşı koymak için uluslararası yatırım eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ülkenin iklim kaosunun ve küresel finansal sistemin kurbanı olduğunu söyledi. Guterres, Pakistan'daki yıkıcı sellerin ardından yeniden inşa çabaları dahilinde 16 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu. İslamabad iklim felaketlerinin bedelini kimin ödeyeceği konusunda önemli bir test olması beklenen davada destek ararken yaklaşık 40 ülkeden yetkililer, özel balıkçılar ve uluslararası finans kuruluşları Cenevre'de bu iş için bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre ozon tabakası 2040 yılına kadar 1980 öncesi seviyelerine ulaşmasını sağlayacak bir hızla iyileşiyor. Örgütün raporuna göre ozon tabakasına zararlı gazların önlenmesine yönelik 1987'de yapılan anlaşma başarıyla sonuçlandı ve kurtarma çabaları da sonuç veriyor. Değerlendirmede Antarktika üzerindeki 8.91 milyon milkarelik deliğin 2066'da kapanacağını ve Kuzey Kutbu'nun üzerindeki atmosferik katmanın 2045'te normale döneceği belirtildi. Ozon tabakası dünya atmosferindeki ikinci tabaka olan stratosferde bulunan Doğal bir gaz tabakası. Atmosferin ince bir parçası olmasına rağmen güneşten gelen ultraviyole ışınları büyük ölçüde engelleyen çok önemli bir tabaka. Tabaka inceldiğinde radyasyon dünya yüzeyine ulaşıyor ve insanlar ve diğer canlara zarar verebiliyor. Ortalama daha sıcak stratosferik hava koşulları son iki yılda ozon tabakasının incelmesini azaltmış olsa da mevcut ozon deliği alanı ozon tabakasının incelmesinin ilk tespit edildiği 1980'lere kıyasla Hala büyük darısı iklim değişikliğinin başına iyileşme için. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangın ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ve Evciler Köyü arasındaki Uzun Oluk ve Kobaklı mevkiinde gece yarısı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmıştı yangın. İklim krizine karşı ve doğa için Harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.